و اهل العقدة باللسان يفقهوا قولي ربي زدني علما وفهما والحقني بالصالحين بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم محترم kardeşlerim Cuma'ınız mübarek olsun Ramazan'ınız mübarek olsun Cenab-ı hak tutmuş olduğunuz oruçları, kılmış olduğunuz namazları, yapmış olduğunuz hayır esenatı diğer dergah izzetinde kabul eylesin, makbul eylesin. Bugünkü konumuz Ramazan ayı ve sosyal hayata etkisi hakkında olacaktır. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayının teşrif ediciyle birçok hayırlar Ümmetin üzerine adeta doğar. Birçok hayrın kapısı açılır. Birçok şerrin kapısı kapanır. Kalpler yumuşar, Allah'a yönelir. Kalpteki kasvet, uyuşukluk, rehavet kalkıp gider. Yerini uyanıklık, yerini Allah'a yakınlık, yerini itaat arzusu ibadet arzusu Allah'a yakınlaşma yaklaşma arzusu alır. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayı geldiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buyurmuş olduğu gibi cehennem kapıları kapanır. Cennetin kapıları açılır. Şeytanlar zincire vurulur. Ve insanların hiçbir zamanda, hiçbir mevsimde olmadığı kadar af olmaları yakınlaşır. Mağfirete uğramaları yakın olur. Cennete girmelerine ramak kalır. Cehennemden kurtulmaları an meselesidir. Böyle mübarek bir mevsimde Cenabı Mevla bizleri buluşturuyor, bizleri itaatıyla buluşturuyor, bizleri namazıyla, niyazıyla buluşturuyor, teravihle buluşturuyor, oruçla buluşturuyor, zekatıyla buluşturuyor, fıtır salakasıyla buluşturuyor, emri bir maruf ve neh yani münker ile buluşturuyor, iyiliği emretmek, kötülükten neh yetmek ile buluşturuyor. Bu kadar nimetler var. Saymakla bitiremeyeceğimiz bu nimetleri bize veren Yüce Allah'a, Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Yüce Allah cümlemizi Ramazan'ın kadrini, kıymetini bilen, idrak eden ve hakkını tespit eden, hakkını ihya eden, yerine getiren, getirmeye gayret sarf eden müminlerden kılsın değerli kardeşlerim. Ramazan ayı Kerem'i Büyük olan bir aydır Bu ay Diliminde Sevaplar Kat kat verilir Amellerin karşılığı Kat kat verilir Bu ay diliminde Biraz önce söylemiş olduğumuz gibi Şeytanlar Zincire vurulur Ancak Bundan müstesna bir şey vardır insandan olan şeytanlar zincire vurulmaz malum ama cinden olan şeytanlar zincire vurulur o yüzden bu ayda özellikle ins şeytanlara karşı daha dikkatli olmak lazım insandan olan şeytanlara karşı daha dikkatli olmak lazım zira Cinden olan şeytanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin haber vermiş olduğu gibi zincirlere vurulmaktadır. Onlar eskisi gibi kalbimize vesvese verememektedirler. Kalbimiz daha çok Allah'a yakındır. İtaata yakındır. Allah'ın indinde nimetlere aşıktır. Allah'ın cennetine namzet olmuş, onun cennetine girmek isteyen bir ruhaniyet içerisinde kalplerimiz çırpınmaktadır. Onun nimetlerini, onun affını, onun merhametini umarak ibadetlerimize adeta Ramazan ayında koşarız değerli kardeşlerim. Bu ayda hayır kapıları da ardına kadar açılmaktadır. Bereket kapıları ardına kadar açılmaktadır değerli kardeşlerim. Bu ay Öyle bir ay ki hayrını, bereketini Kur'an'dan almaktadır. Şahr-ı Ramazan'ellezî unzile fîhil Kur'an Öyle bir Ramazan ayı ki o ayda Kur'an nazil olmuştur. Kur'an indirilmiştir. İnsanlara bir hidayet olarak, insanlara bir rehber olarak, insanlara bir kurtarıcı olarak Kur'an Ramazan ayında İnsanlar için indirilmiştir. Ve beyinatın min alhuda ve yine hidayetin nerede olduğunu, nasıl olacağını, keyfiyetini beyan eden bir Kur'an Ramazan ayında insanlık alemin'e indirilmiştir. Ve alfurqan iyi kötüyü birbirinden ayırmamıza yarayacak olan. İyi kötüyü birbirinden ayırt etmemiz için bize ölçüler sunan bir kitap, bir Kur'an, bir Furkan, bu Ramazan ayı içerisinde bizlere indirilmiştir değerli kardeşlerim. Ramazan ayı içerisinde indirilen bu Kur'an, bu hidayet rehberi, bu cennete giden yolun anahtarı, insanlık alemi için en büyük nimettir. O yüzden Kur'an'ı bilmek lazım. O yüzden Kur'an'ı anlamak lazım, cennete girmek isteyenler, cehennemden sakınmak isteyenler Kur'an'ı anlamamız lazım. Kur'an'ı iyice bilmemiz lazım, içeriğini öğrenmemiz lazım, bu Kur'an'da Rabb'imizin bize olan mesajlarını iyice kavramamız lazım ve buna yeterli vakti ayırmamız lazım. Değerli Müminler, tabii ki hatalarımız oluyor, bu hataları dile getirmek lazım. Bugün maalesef Kur'an-ı Kerim öğrenimine, Kur'an-ı Kerim'in içeriği hakkında bilgilenmeye vermiş olduğumuz önem çok yetersizdir, çok cılızdır, çok basit kalmaktadır. Bir öğün yemeği elde etmek için sarf etmiş olduğumuz gayreti Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, onu anlamak, hidayet rehberini bilmek, cennete giden yolu öğrenmek, cehennemden sakınmamızı sağlayacaktır. Yolları, sebepleri bilmemizi sağlayacak, sebepleri bize gösterecek o Kur'an'ı öğrenmeye vermiş olduğumuz önem maalesef bir öğün yemeği yani o yemeğe vermiş olduğumuz önem kadar bile değil. Bu çok yanlış bir şey. Bugün her Müslüman, her Müslüman Kur'an'ı öğrenmek zorundadır. Her Müslüman Kur'an'ın içeriğini bilmek zorundadır. Aksi takdirde Rabbi ne söylüyor? Rabbi onu ne, nelerle imtihan ediyor? Rabbi onu neye davet ediyor? Ona hangi emirleri buyuruyor? Onu hangi kötülüklerden sakındırıyor? Hangi hayırlara, hayır kapılarına, cennet kapılarına onu çağırıyor? Bunu nereden bilecek? Değerli kardeşlerim sadece cuma namazlarının arafesinde öncesinde yarım saat vaaz dinlemeyle dinimiz öğrenilmez bizler burada yarım saat içerisinde dilimiz ne kadar döner ki ne kadar bir gerçeği açıklayabiliriz ki halbuki Kur'an Kur'an baştan sona baştan sonuna kadar neyle doludur hayırla doludur baştan sonuna kadar tavsiyelerle doludur emirlerle doludur Kur'an baştan sona bizim hayrımızı isteyen ilahi emirler, tavsiyeler ve nehilerle doludur. Her Müslüman bunu bilmek zorundadır. Ben duymadım Ya Rabbi demek özür değildir. Kur'an iki elimizin arasındayken, Peygamberimizin sünneti, hadisleri iki elimizin arasındayken ben duymadım Ya Rabbi demek özür değildir. Bu dense bile bu özür kabul edilmeyecektir. Dolayısıyla, her Müslüman dünyasına vermiş olduğu önemden daha fazla dünyada yemesine, içmesine, kazanmasına, çalışmasına vermiş olduğu önemden çok çok daha fazla bir şekilde ahiretteki hayatına önem vermesi lazım. Bu ahiret hayatına inandığımızı söylüyoruz ama ahiret hayatı için fazla bir yatırım yapmıyoruz. Hepimiz böyleyiz. Halbuki gerçek hayat, ahiret hayatıdır. Allahumma la ayşe illa ayşel ahir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, buyuruyor ki Allah'ım bilmekteyim ki benim için, bizim için ahiret hayatından başka hayat yoktur. Ahiret hayatından başka hayat yoktur. Neden bunu peygamberimiz söylüyor? Biz bugün adeta dünya hayatından başka hayat yoktur gibi yaşıyoruz. Halbuki ahiret hayatından başka hayat yoktur. Dünya hayatı İnnemel hayâti dünyâ dünya, ve lehû Dünya hayatı ancak oyun ve eğlenceden ibarettir. Dünya hayatı bir yolcunun yolda giderken bir ağacın gölgesinde istirahat etmesinden ibarettir. Dünya hayatı iki nefes arasındadır. Bir nefesle ruhun sana üflenir, diğer bir nefeste sana sana verilen ruhu iade edersin. Ve bu iki nefes arasında o zaman dilimi ister 80 sene olsun, isterse 70 sene olsun bir an gibidir. Bir nefes kadar kısadır. Geriye doğru baktığında hiçbir şey hatırlamazsın. Evet, yaşadığın olaylar bunların izleri belleğinde, zihninde olur. Ancak nasıl geçti bu yıllar nasıl ağırdı bu saçlar nasıl geldik 80 yaşına 70 yaşına 60 yaşına ne zaman geçti bu yıllar hiç anlamadan geçti bu yıllar diyeceğimiz zamanlar gelir ve bunu istisnası olmadan her mümin her insan mümin olsun kafir olsun hayatının sonunda bu hayatın kendisine verilen ömür sermayesinin çok hızlı bir şekilde geçtiğini idrak eder, anlar. Öyleyse sonsuz bir yaşam var. Allahu Teala bizi sonlu, sonu olan bir yaşam için yaratmış değil. Sonsuz bir yaşam var. O yaşam ahiret alemindedir. O alem hepimizin geldiği ve gidecek olduğu alemdir. O alem için hazırlık yapmak lazımdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki La rahata fid dünya Dünyada rahat yoktur. Müslümana dünyada rahat yoktur. Müslüman ben şöyle bir dinleneyim yatayım bu ibadetler sonra da olur gibi bir düşünceyle hayatına yön veremez. Müslüman çalışkan olmalıdır. İbadetlerinde çalışkan olmalıdır. İtaatında çalışkan olmalıdır. Gayretli olmalıdır. Azimli olmalıdır. Günahlardan sakınmada gayretli ve azimli olmalıdır. Aksi takdirde hazırlıksız olarak yakalanır. Hazırlıksız olarak ahiret alemine göç eder. Ahiret alemi sonsuz bir hayatın olduğu ve sadece iki hayatın olduğu bir yerdir. Ya cennet hayatı ya cehennem hayatı. İkisinden birinde olmak durumundayız. Olmak zorundayız. İkisinden birinde. Ve bu sadece ve sadece bizim seçimimize bağlı. Bizim amelimize bağlı. Bizim inancımıza bağlı. Bizim gayretimize, azmimize bağlı bizim ihlasımıza bağlı ibadetlerimize bağlı Allah'a yönelişimize bağlıdır değerli kardeşlerim anlamak çok önemli ahireti anlamak çok önemli Allah'ı bilmek, anlamak onu sevmek, saymak çok önemli fakat biz bunları hakkıyla yerine getiremiyoruz Allah'ı hakkıyla anlayamıyoruz hakkıyla ona iman edemiyoruz hakkıyla onu sevemiyoruz Hakkıyla ona saygıda bulunamıyoruz, eksiklerimiz var. Öyle bir insanız ki, öyle bir varlığız ki, maalesef biz haslet olarak, özellik olarak tembellik var, erteleme var, ne olurmuş bir şey olmaz düşünceleri var, boş vermişlik var, tedbirsizlik var, rahatı sevme var, kolayı sevme var, ileriye dönük önlem almama gibi tedbir almama gibi özelliklerimiz var. Bu özellikler içerisinde bulunan bir varlığın bu özelliklerine mağlup olup cehenneme girmesi muhtemeldir. O yüzden cehennem ehli cennet ehlinden daha fazladır. Cehennem ehli cennet ehlinden çok daha fazladır. ثُلَّتُمَّ الْاوَّلِينَ وَثُلَّتُمَّ الْاٰخِرِينَ Ayet-i Kerime'de bir grup, bir grup önceki ümmetlerden bir grup insan cennete girecek. Sonraki ümmetlerden yani peygamberimizin ümmetinin ardından gelen insanlardan, ümmetlerden bir grup insan cennete girebilecek. Bu ne demek? Demek ki cennet yolu çetin, zor cennet yolu azim istiyor gayret istiyor sabır istiyor kontrol et, kendimizi kontrol etmemizi istiyor Hayra karşı ikbal, hayra karşı koşuşturma, hayrı isteme azmi gayreti istiyor. Şerden kaçınma, şerre karşı ayak direme. Ben bu şerri yapmayacağım. Ben bu günahı işlemeyeceğim. Nefsimin hoşuna da gitse ben bunu yapmayacağım. Deme azmiyle, gayretiyle cennete girmek olduğundan bu azmi ve gayreti herkes de gösteremediğinden dolayı Cennete girenler az Cehenneme girenler fazladır Ama cennete giden yol da açık Cehenneme giden yol da açık Seçim bize bağlı Nefsine gen vurup Allah'ım ben senin kulunum Ben bunu kabul ettim Sen ne emrediyorsan bunu yapmak zorundayım Nefsime zor da gelse bunu yapmak zorundayım Hoşuma gitmese de bunu yapmak zorundayım Bana ağır da gelse bunu yapmak zorundayım Zor da gelse bunu yapmak zorundayım. Çünkü ben senin kulunum. Sen beni yarattın. Her türlü hak sana aittir. Her türlü tasarruf sana aittir. Bedenim de senin. Ruhum da senin. Ömrüm de senin. Nefesin de senin. Bana vermiş olduğun bütün nimetler de senin. Senden geldi. Senden bana doğru bahşedildi. Ben neyim ki sana itaat etmeyin? Ben neyim ki sana isyankarlık yapayım? Ben kimim ki hangi gücümle, kudretimle senin karşında sana karşı durayım senin dinine karşı emirlerine karşı durayım diyen insandır. bu şekilde hakka yönelen, Allah'a yönelen bu şekilde nefsine yem vuran, bu şekilde cennet yoluna giren, selamet ve hidayet yoluna giren insanlar ancak seçimlerini doğru yapan insanlardır. Gerçekleri anlayan insanlardır. Gerçekleri anlamadan hayatı anlamadan dünyayı anlamadan ahireti anlamadan kendimize doğru istikamet vermemiz söz konusu olamaz o yüzden genç nesillerimize özellikle ilk andan itibaren Allah'ı tanıtmak lazım ahireti tanıtmak lazım cenneti tanıtmak lazım itaatı tanıtmak lazım kul olduğu kulluğun ne demek olduğunu anlatmak lazım dünyaya niçin gelindiğini hangi görevle gelindiğini ne yapılacağını ve bundan sonra nereye gidileceğini orada nelerle karşı karşıya kalacağımızı anlatmamız lazım bunları anlatmadığımızdan dolayı veya yeterince anlatmadığımızdan dolayı bugün nesillerimiz boş, şehvi, nefsi şeylerin peşinden koşmaktadırlar ya topçunun ya popçunun peşinden koşmaktadırlar. Topçunun popçunun isimlerini harfiyen ezberlemektedirler. Peygamberin adını sorsan bilmiyor. Allah kimdir desen tanımıyor. Ama üç kuruş üç kuruşluk insanların hayat hikayelerini biliyor. Nereden nereye transfer olmuşlar? Nereden nereye gitmişler? Felancının nerede konseri varmış? İşmançının nerede programı varmış? Harfiyen biliyorlar. O zaman burada bir eksiklik var. Bu, bu neslimize neden Allah'ı tanıtamadık? Neden Peygamber'i tanıtamadık? Bu kızlarımıza neden Hazreti Hatice'yi tanıtamadık? Neden Hazreti Ayşe'yi tanıtamadık? Neden Sümeyye Hatun'u tanıtamadık? Neden bunları yapamadık? E bunları yapamadığımızdan dolayı bu neslimiz yanlış yollara gidiyor. Ahlaksız yollara gidiyor. Nefsani arzularının peşinde köle olmuş gidiyor. Adeta zincirlere vurulmuş gibi. Tek yön gidiyor. Sağ sonra bakmadan gidiyor. Düşünmeden gidiyor. Neme lazımcı, boş vermiş, ileriyi düşünmeyen, ahireti aklına getirmeyen, Allah'ı hesaba katmayan, peygamberi hesaba katmayan, hesabı kitabı hesaba katmayan, hesap vereceğini, bir gün hesap vereceğini, hayatından sorguya çekileceğini düşünmeyen, düşünmeyen bir nesil yetiştirdik. Düşünmeyen bir nesil. İnancı zayıf bir nesil. Ahlakı zayıf bir nesil yetiştirdik. Babalar olarak, büyükler olarak bizler bundan mesul değil miyiz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kullukum ra'in ve kullukum mes'ul men rayiyeti. Hepiniz şobansınız. Sürünüzden mesulsunuz buyuruyor. Biz sürümlerimizden mesuluz Ey babalar, ey anneler, ey büyükler. Ey devlet büyükleri, ey ümmetin emrini, ümmetin işini üstlenmiş yetkililer, hepimiz sorumluyuz, sanmayın ki al maaşı, yataşa, yok. İmamlar sorumlu, müftüler sorumlu, öğretmenler sorumlu, toplumda görev almış, kamu hizmeti yapan veya yapmayan her kişi sorumludur bu gidişa hatta aklımızı başımıza devşirmemiz lazım. Her gün doğanlar oluyor. Bu doğanların mesuliyeti bizim boynumuzdadır. Her gün ölenler oluyor. Bu ölenlerin mesuliyeti bizim boynumuzdadır. Bu ölenler eğer eksik olarak öldüyse, eğer tevhid inancını kalbinde hissetmeden öldüyse, şirkle, küfürle, şüpheyle, günahla, günahla isyankarlıkla öldüyse biz bunlardan mesulüz. Allah bizden bunu soracak değerli kardeşlerim. Doğan çocuk eğer biz doğan çocuğa yeterli derecede alaka göstermezsek yarın öğrenme çağına geldiğinde onu ilk defa Allah Allah'la tanıştırmadıysak, peygamberle tanıştırmadıysak, imanla tanıştırmadıysak, gerçekleri onunla anlatmadıysak biz bundan mesulüz. Sadece bu çocuğu doğur, yedir, içir, okut. Bunlar yeterli değil değerli kardeşlerim. Bunlar yeterli değil. Bakıyorsunuz sokakta geziyorsunuz bir delikanlı, bir genç veya 12-13 yaşında çocuklar ağızlarında bir küfürler, bir küfürler, bir küfürler yani ağzını atsa iki kelimeden bir küfür ya bunun, bunun babası kim, bunun annesi kim bu küfürleri buna, kim öğretti, neden bu yani bir Müslümanın Allah'ı zikrettiği gibi küfür zikrediyor ya bu nasıl bir nesil bu ne demek bu ne kadar çirkin bir ağız kim öğretti bu küfürleri bu insanlara neden duyuyoruz da evladım niye küfür ediyorsun evladın yaptığın çok çirkin bir şey niye demiyoruz niye kulağın tutmuyoruz neredeyiz biz ya bu toplum yani yarın bu çocuklar büyüyecekler bu toplumun sorumluluklarını mesuliyetlerini toplumla ilgili görevleri üstlenecekler öğretmen olacaklar hoca olacaklar memur olacaklar amir olacaklar ama biz bu şekilde bu çocukları yetiştirdiğimiz zaman ne oldu ne beklersin bunda? ne beklersin Hiçbir şey bekleyemez. Hiçbir şey bekleyemez. Emniyet adına, güvenlik adına, huzur adına, ahlak adına, iman adına, Kur'an adına, selamet adına, hidayet adına hiçbir şey bekleyemez. Çünkü bir şey vermedi. Vermeyince ne istiyorsun? Vermediğin bir şeyi nasıl istersin? Bugün bizler gerek Kur'an kurslarımızda, camilerimizde, okullarımızda bu neslimizi Allah ile tanıştırmamız lazım. Kur'an ile tanıştırmamız lazım. Ahireti hatırlatmamız lazım. Dünyayı en güzel şekilde anlatmamız lazım. Ahlakı, güzelliği, güzel hasletleri anlatmamız lazım. Bireylerin, toplumun, hatta bütün insanlık alemi'nin huzuru, güvenliği için onları adeta en güzel bireyler olarak, en seçkin insanlar olarak, en verimli, en ahlaklı, en dürüst, en güzel hasletlere sahip insanlar olarak yetiştirmemiz lazım. Onlara öyle örnek olmamız lazım. Bunlar yapmadığımız zaman onlardan bu güzel hasletleri bekleyemeyiz. Duyuyoruz çocuk küfür ediyor. Aman işte diyoruz ki işte terbiyesi eksik çocuk. E tamam da kimin çocuğu bu? Bizim çocuğumuz. Terbiye kim eksik verdi kardeşim? E biz verdik, suçlu biziz. Ben duyduğum zaman üzülüyorum diyorum ki suçlu benim. Ben gitsem söyleseydim Anlatsaydım bu delikanlıya, belki de hüngür hüngür ağlayacak, ellerimden öpecek, ''Hocam neredeydin şimdiye kadar? Neden bana bunları anlatmadın? Hep cahil kaldın, sokaklarda kaldın, süründüm.'' diyecek. Ağlayacak belki de ve bunları çok görüyoruz biz. Yani gerekli önlemleri almıyoruz. Gerekli görevlerimizi yerine getirmiyoruz değerli kardeşlerim. Elbette çalışmalar, gayretler, gayretli olan insanlarımız vardır. Allah hepsinden razı olsun. Allah gayretlerine bereket versin. Kalplerine azim versin. Gayretlerine bereket versin. Dua ediyoruz. Ancak toplumsal olarak şu Ramazan ayında en azından şu bilinçlenmeyi sağlamamız lazım. Şu sirkinmeni sağlamamız lazım. Şu bütün ahlaksızlıklardan, kötü huylardan sigara gibi, içki gibi, efendim küfür gibi ahlaksızlıklar, yani saymaya gerek yok. Bunların hepsinden kurtulmamız lazım. Kurtulmamız lazım. Sap sağlam bireyler olmamız lazım. Bir kafir, bir Müslümana baktığı zaman, ha işte insan bu demesi lazım. Örnek insan bu demesi lazım. Ama öyle oluyor ki, değerli kardeşlerim, Mehmet Akif Avrupa'ya gittiğinde, yıllar önce, yıllar önce, yıllar önce Avrupa'ya gittiğinde, Diyor ki, onların işleri dinimiz gibi. Dinleri de bizim işimiz gibi karışık. Yani ne demek bu? Adamlar kanunlarını, nizamlarını koymuşlar. Bu kanunlara, nizamlara saygılılar. Bizde maalesef bunlar yok. Karışıklık var. Dinimiz çok güzel ama yaşamıyoruz. Adamların dini bozuk ama toplumsal olarak olarak bir düzen kurmuşlar o şekilde gidiyorlar. Biz de artık dinimizi yaşamamız lazım. Şu güzel dinimizi öğrenmemiz lazım. Elhamdülillah şu Kur'an-ı Kerim bozulmadan bu zamanımıza kadar geldi ve kıyamete kadar da bozulmayacak. Allah buna garanti veriyor. Allah bunu koruyor. İnna nahnu nazzalna zikre ve inna lehu Biz bu zikri indirdik. Muhakkak ki biz onu koruyucularız. Biz o zikri koruyacağız diyor allah Teala. Garanti veriyor. Ne olursunuz şu Kur'an'a, şu Kur'an mevsiminde, şu Kur'an ayında, şu Kur'an'ı okuyalım. Ne olursunuz en azından malini okuyalım. malini okuyalım. Değerli kardeşlerim, Kur'an'ın malini okuyan her Müslüman, anlayarak okuyan her Müslüman, kendi hayatında çok derin değişiklikler görecek. İyiye doğru, hayra doğru, güzelliğe doğru, İslam'a doğru, çok güzel değişiklikler görecek, bunu yapalım ilim olmayınca değişiklik olmaz bilmeyince cehalet ortadan kalkmaz, bilmemiz lazım öğrenmemiz lazım orada burada kahve köşelerinde saatlerce otur Dedikodu, o şu yapmış o bunu yapmış, şöyle olmuş, böyle olmuş bunların faydası yok, zararı var bu tembelliklerden uzaklaşmamız lazım cadde boyu gittiğimiz zaman sağa sol kahve, her taraf kahvehane her taraf, ya bu kadar olur mu ya N neden bu kadar kahvehaneler var neden bu kadar insanlar, yani tembel oturuyor sağda solda, ya bir, ilim yapmamız lazım, okumamız lazım, öğrenmemiz lazım, gayret. ya ahirete gidiyoruz, yolcuyuz, azıt göndermemiz lazım, bir şeyler yapmamız lazım, değerli kardeşlerim, böyle olmaz. Yani kahvesi, kahvehanesi, bol bir millet if, iflah olmaz. Ya olur kahvehane, birkaç kişi o çay içmeye, eşinle, bununla gidersin, çay içersin ama 10 metreye, 5 metreye bir kahvehane olmaz. Bu kadar toplum, yani bütün toplum kahvelerde olacak hali yoktur yani. Tabii ki değerli kardeşlerim ezan bitti. Konum bağlıyorum. Şu ayda zekatlarımızı unutmayalım. Zekatlarımızı verelim. Fıtır sadakası var. Allah fıtır sadakasını ihtiyar, yaşlı, kadın, erkek, çocuk, yetişkin demeden her insana fıtır sadakasını farz kılmış, vacip kılmıştır. Bu fıtır sadakasını verebilen kendi verecek, veremeyen velisi verecek. Oruç tutsa da tutmasa da ondan bir fıtır sadakası verelim. Bu toplumun fakirlerini düşünmektir. Onların ihtiyaçlarını gidermektir. Zekatımızı, malımızın zekatını da verelim. Bakın, bu malımızın zekatını vermediğimiz zaman ahirette başımıza bela olacak vermediğimiz zekatlar. Ahirette, yahu keşke verseydim de burada başıma bela olmasaydın diyeceğiz. O gün gelmeden mallarımızın zekatını işte müftümüze danışarak hocalarımıza danışarak niye veremem lazım hocam ne kadar vermem lazım hocam nasıldır neydir bunları öğrenmek suretiyle bunları verelim ki malımız ahirette bizden davacı olmasın lehimizde şahitlik yapsın aleyhimizde şahitlik yapmasın malımız bizim cehennemimiz olmasın cennetimiz olsun bunlara gayet sarf edelim Allah cümlenizden razı olsun bu güzel ayda sadakalarımızı çoğaltalım fakirlere fukaraya yardım edelim fakir fukaranın halini gözetelim e, nefslerimizi terbiye edelim kötü huylardan vazgeçelim kötü alışkanlıklardan vazgeçmeye çalışalım ve iyiliği emredelim kötülükten de insanları nehyedelim bu güzel hasletlerle bu Ramazan ayımızı toplumsal bir e, dirilişin bir e, ilk adımı yapalım Allah cümlemizin ibadetlerini taatlarını kabul eylesin Allah cümlemizi şu mübarek ayda af eylesin, bizlere merhamet eylesin. Tutmuş olduğumuz oruçları, kılmış olduğumuz namazları kabul eylesin. Ve ahru davana elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala nabiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn.